bir kabirin başına uğruyor iki kabir yan yana aleyhissalatü vesselam diyor ki şu kabirde yatanlar şu an azap bulunuyor Tabi aleyhissalatü vesselam bunu kendi bilmez Allah azze ve celle Cebrail ile ona haber gönderiyor ve aleyhissalatü vesselam diyor ki bunlar kabirlerinde azap bulunuyorlar. Ee, ancak büyük bir sebepten ötürü azap olmuyorlar diyor aleyhissalatü vesselam.